Tahtın yeni sahibi Sultanlardan birisinin ömrü sona erdi Yerine geçecek kimse de yoktu Ama vasiyeti vardı Sabahleyin şehrin kapısından ilk kim girerse Sultanlık tacı onun başına giydirilsin Ve memleket ona teslim edesin Olacak bu ya Sabahleyin şehrin kapısından ilk giren bir dilenciydi. Bütün hayatını ve yiyeceğini lokma lokma kazanırdı. Yama üstüne yama vurur, üzerindeki elbiseyi öyle giyerdi. Devletin ileri gelenleri ve büyük söz sahipleri sultanlarının vasiyetini yerine getirdiler. Kalelerin, hazinelerin anahtarları o dilenciye verildi. Dilenci bir müddet iyi saltanat sürdü. Ancak bir süre sonra beylerden bazıları onu tanımamaya başladılar ve isyan ettiler. Komşu illerin sultanları ise her taraftan onun ülkesini sarıp sarmaladılar. Almaya kalkıştılar. Üzerine ordular sürdüler. Bir de asker ile halk birbirine düştü. Şehrin bir kısmı onun idaresinden çıktı. Dilenci bu vaziyetten çok üzüldü. O sırada eski dilencilik günlerinden bir dostu kendisini ziyarete geldi. Onu öyle saltanat içinde görünce Allah'a şükür olsun bahtın açılıp seni saadete eriştirmiş. Gülün dikenden dikenin ayağından çıkmış. ''Bu mertebeye erişmişsin.'' dedi. Dilenci Sultan ise şöyle cevap verdi. ''Kardeşlik, şimdi tebrik etmenin sırası değildir. Sen beni teselli et. Önceleri bir lokma ekmek endişesindeydim. Şimdi ise koca bir cihanın endişesi, yükü ve türlü düşüncesi ile Mais je l'homme.